Nadir bulunan farklı canlı türlerine ev sahipliği yapan Cennet Koyun'a özel bir şirketin villa ve otel inşa etme projesine tepki göstermek amacıyla Change.org Taksim Cennet Cennetköy Cehennem Olmasın adresinde başlatılan imza kampanyası kısa sürede 60 binin üzerinde kişi tarafından imzalandı. Kampanyayı yürüten Derman Alpay, Özelleştirme İdaresi'nin satın alınan 678 bin metrekarelik arazinin Üçüncü derecede arkeolojik sit alanı ve koruma alanı içerisinde yer aldığını belirtiyor ve söz konusu inşaat projesinin Akdeniz foku, çizgili yunus ve deniz kaplumbağaları başta olmak üzere birçok farklı canlı türünün yaşam alanına tehlikeye sokacağını altını çizmiş. Proje çerçevesinde ve projeye yakın alanlarda 71 bitki türü bulunduğunu dile getiren Derman Alpay sözlerine şöyle devam ediyor. Proje alanında ve çevresinde habitat özelliği nedeniyle bulunma olasılığı yüksek 17 sürüngen türü var. Proje çevresinde ve çevreye yakın alanlarda yine habitat özelliği nedeniyle bulunma olasılığı yüksek 20 memeli türüyle nesli tükenmekte olan Akdeniz foku, çizgili yunuslar ve deniz kaplumbağaları da yaşıyor. Daha önce aynı şirket 2021 yılının Ocak ayında Cennet Koyun'da 4 adet mendirek yapısıyla 2 adet plaj yapmak için ÇED başvurusunda bulunmuştu ve yine imzalarımızda tepki göstermiştik. Sonuç olarak bu yapılar yapılamadı. Birlik olarak adı gibi cennet olan bu yeri koruyalım. Akdeniz foku, çizgili yunus ve deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarının talan edilmesine göz yummayalım diyor Change.org Taksim Cennet Cennetköy Cehennem olmasın adresinde. İçinde 600 bin ton aspet taşıdığı iddia edilen uçak gemisi. NAE Sao Paulo'nun söküm için Alia'ya gelmesine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın izin verdiği ortaya çıktı. Sonlarca tehlikeli atık ve asbest taşıyan ve hiçbir ülkenin kabul etmediği Sao Paulo gemisinin İzmir'i Alia'ya gelecek olmasına karşı çıkan Alia Çevre Platformu Change.org Taksim Tehlikeli Gemiyi İstemiyoruz adresinde başlattıkları kampanya ile seslerini duyurmaya çalışıyor. Bu geminin yüzen tehlikeli bir atık olduğunu belirten kampanya geminin söküm sürecinde çevreye ve havaya ve denize açılacak ve saçılacak. Asbest ve diğer tehlikeli atıkların Foça, Menemen, Çiğli, Karşıyaka ve hatta İzmir merkezini etkileyeceğini vurgulamış. Havamızın, suyumuzun ve toprağımızın daha fazla kirlenmesine izin vermeyeceğiz diyen kampanya şu ana dek 50 binden fazla kişi imzalamış. Change.org Taksim tehlikeli gemiyi istemiyoruz adresinde. İklim için Türkiye ekibi başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere sıcak dalgalarının hissedildiği tüm şehirlerde sıcak hava dalgalarıyla mücadele birimleri kurulsun talebiyle Change.org Taksim sıcaklıkla mücadele et adresinde imza kampanyası başlattı. İklim krizinin yıkıcı etkilerinden biri olan sıcak hava dalgaları her geçen yıl yaşadığımız kentlerde daha şiddetli hissediliyor. Bilimsel raporlar özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu Akdeniz bölgesinde sıcak hava dalgalarının ve kuraklığın artacağını öngörüyor. İklim için Türkiye ekibi iklim krizi küresel bir sorun ve Türkiye en savunmasız ülkelerden biri. Kentler dünyadaki enerji tüketiminin ve seragazı salınlarının yaklaşık %70'inden sorumlu olduğu gibi iklim krizine karşı da savunmasız. Bu durum hem iklim krizinin sorumlusu olan karbon emisyonlarının sıfırlanması konusunda kentler için kararlı bir yol haritası oluşturulmasını hem de kentlerimizi iklim krizine hazırlamayı gerektiriyor, diyor. Ve eklemiş sıcak dalgalarını sıcaklar nefesimizi kesecek düzeye gelmeden konuşmalıyız, kararlı ve kapsamlı planlar yapmalıyız. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile belediyelerin sıcak hava dalgalarıyla mücadele birimleri kurmasını talep eden kampanya Change.org Taksim sıcaklıkla mücadele et adresinde sürüyor. Change.org'da değişim hikayeleri de başladı. Görmek istedikleri değişim için Change.org'da harekete geçen kampanyacıların öykülerini dinleyeceğiniz, etki yaratan kampanyaları ve kampanyaları başlatanları daha yakından tanıma fırsatı bulacağınız değişim hikayeleri YouTube serisi YouTube'da Change.org Türkiye adresinden. serinin ikinci canlı yayının Ormanları ve yaşamlarını kömür madenlerine kurban vermemek için bir yıldır direnen ikiz köylüler ve Türkiye'nin en geç 2030 yılına kadar kömürden çıkış taahhütü vermesini talep eden iklim aktivisti gençler buluştu. Şirket tarafından dava süreci devam etmesine rağmen hukuka aykırı olarak yapılan ve köylülerin araya girmesiyle durdurulan ağaç kesimleriyle ilgili kamuoyunun gündemine oturan Akbelen Ormanı'ndaki nöbetin birinci yılında İkizköylüler ve Z kuşağının temsilcileri kömürsüz bir gelecek için yürüttükleri mücadelelerin hikayelerini anlattılar. Kömür nedeniyle yıllardır Muğla'da yaşanan sağlık ve çevre sorunlarının yanı sıra iklim krizine neden olan enerji politikalarının alternatifleri de tartışıldı. Akbelen Ormanı nöbet alanında gerçekleşen canlı yayını youtubecom youtube.com.taksimchange.org.türkiye adresinde